Mersin Gümrük Meydanı Yürüyüş Rotası Mersin Oteli Mersin Oteli, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kenti ziyaret eden konuklara konforlu bir konaklama imkanı sunmak için inşa edildi. Mimari projesi Cahit Güneri tarafından hazırlanan otelin ihalesi 1967 yılında yapıldı. Otel hizmete 1971 yılında girdi. 8 katlı yapıda 240 yatak kapasiteli 120 odanın haricinde sosyal amaçlara yönelik alanlar da ayrılmıştır. Otelin iç ve dış cephelerinde Profesör Sadi Öziş, Ayfer ve Sabit Karamani, ressam Tayfur Sanlıman gibi sanatçıların seçkin eserlerine yer verilmişti.